Baş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Yeni araştırma küresel ölçekte yeni kömürlü termik santral projesi Stone'un hızla azaldığını dikkat çekiyor. Bu çok iyi haber. Araştırma aynı zamanda birden fazla yeni kömür santrali planlayan ülke sayısının yalnızca 21 olduğunu ortaya koyuyor. Belirtilen ülkelerin %80'inin Çin tarafından sunulacak kamu finansman arayışı ise sürüyor. Çin'in deniz aşırı kömür santrallerine sunduğu finansmanın sonlandıracağına dair geçen hafta yaptığı açıklama ise bu santrallerin geleceğini belirsiz hale getirdi. Planlama aşamasında en fazla projeye sahip ülkeler Çin, Hindistan, Vietnam, Endonezya, Türkiye ve Bangladeş. Bu ülkelerin yanı sıra dünya genelinde 16 ülkenin bir adet kömürlü termik santral projesi var. Bu ülkeler arasında ise Avustralya, Kamboçya, Kenya, Kazakistan, Fas ve Polonya var. Bu ülkelerin hali hazırda yeni kömürlü termik santral inşa etmeme taahhütü verme imkanları da mevcut. Raporda aralarında 8 OECD ve Avrupa Birliği üyesi ülkenin yer aldığı bu 40 ülkenin yeni kömürlü termik santral inşa etmemek üzere Derhal tarih verebilme imkanı olduğu belirtilmiş. Bu ülkelerin 36 tanesinin proje geliştirme ya da inşa aşamasında kömür santrali projesi var sadece. Bunların yanı sıra günümüzde 4 ülkede de yani Japonya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan hali hazırda termik santral inşası devam eden ülkeler. Ancak bu ülkelerin projesi doğunda başka santral yok yani yenisi yapılmayacak. Çok iyi haberler bunlar. Kömürün artık ortadan kalktığının göstergeleri. Geçen hafta Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla ülkelerin ortak hareket etmelerini hedefleyen Paris anlaşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarak onaylamıştı. Bugüne kadar 191 ülkenin taraf olduğu anlaşma küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmayı mümkünse 1,5 derecenin altında tutmayı ve bu doğrultuda Yüzyılın ortasına kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması için ülkelerin ortak çalışmasını teşvik ediyor. İklim değişikliği konusunda çalışan imzacı kurumlar Türkiye'nin anlaşmaya taraf olmasını olumlu bir adım olarak gördüler. Ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyonu hedefini benimsemesiyle Türkiye'nin iklim politikasında yeni bir dönemin başladığını vurguluyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda köklü değişikliğe yol açacak bu süreci 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz açıklaması yapmıştı ve taahhüdünde 2053 hedefine ulaşmak için kısa vadede emisyon azaltım hedeflerinin belirlenmesi ve enerji başta olmak üzere sanayi ulaştırma, bina, tarım, atık ve doğal varlıkların kullanımı konularında yeni eylem planlarının hazırlanması bekleniyor. Türkiye, dünyada en fazla sera gazı emisyonlarına neden olan ülkeler sıralamasında 16. ve kişi başı emisyonları ise ne yazık ki hala her gün artıyor. Sera gazı emisyonlarının azaltımı için öncelikle Türkiye'nin 2023 yılına kadarki süreci kapsayacak kısa vadeli iklim hedeflerini belirlemesi lazım. Paris anlaşmasının 1,5 derece hedefiyle uyumlu bir politika geliştirmek için hali hazırda sera gazı emisyonlarının artıştan azaltıma öngören Ulusal katkı beyanını diğer ülkeler gibi gözden geçirmesi ve daha iddialı emisyon azaltım hedefleri sunması bekleniyor. Brezilya Çevre Bakanı Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda dünya için büyük bir gıda üreticisi olarak hizmet ederken bile karbon emisyonlarını azaltabileceğini göstererek Brezilya'nın imajını düzeltmeyi hedefliyor. Çevre Bakanı Joaquim Leite yaptığı açıklamada Amazon yağmur ormanlarının tahribatını durdurmadığı için Ateş altında olan Brezilya'nın gelecek ay yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda dünyaya en iyi tarımsal güç merkezi olarak katılırken iklim değişikliğine mücadele edebileceğini göstermeyi planladığını söyledi. Bakalım nasıl olacak bu? Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, ormansızlaştırmayı durdurmak için yeterli çabayı göstermediği için... Uluslararası düzeyde yoğun eleştiri altında ülkenin yağmur ormanları küresel iklim değişikliğine karşı çok önemli bir kalkan kabul ediliyor. Ama harekete geçen yok Brezilya'da bu konuda. Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da pembe flamingolar iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında. Ülkenin kuzeyindeki Arusha bölgesindeki iki buçuk milyon pembe flamingo yaşıyor. Ancak iklim nedeniyle sayıları her geçen gün azalıyor bunlara küçük flamingo isminde veriliyor. Pembe flamingo yanında çünkü flamingo'ların hepsi zaten pembe renklere sahipler. Tanzaylı çevreci Georgia Sancino yaptığı açıklamada üreme alanlarının azalması ve azalan nüfus nedeniyle flamingo'ların tehdit altındaki türler olarak sınıflandığını söyledi. Sancingo kuraklığın olduğu gibi aşırı yağışların da flamingo'ların yaşam alanlarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Bölge sakinlerinden Julius Laiponai ise kuşların yaşam alanlarını korumak için köylülerin sulak alanlardan uzak durduğunu dile getirdi. Tanzanya'nın kuzeyindeki Kenya sınırında bulunan Natron Gölü tuzlu ve sodalı yapısıyla Flamingolara çok uygun bir yaşam alanı sunuyor. Perseverance ile Mars gezegenindeki keşifler yapan NASA... Kızıl Kızılgezen'deki Cezero ile benzer mineral ve tortular barındırdığı için araştırmalarında faydalandığı Salda Gölü'nü yeniden kamuoyuyla sosyal medyada paylaştı. Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi ifadelerini kullanan NASA bu fotoğrafta ağır tahribat altındaki Salda Gölü'nü bu şekilde dünyaya tanıtmış oldu. İklim krizine karşı ve